よし。<音楽><音楽> チョキティビグロボデー ...birazdan başlayacağız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hakikaten çok komik gösteriyor da... ...seyircisi de çok neşeli. Onun için ben bugün biraz dinleneceğim. Komik adam olduğunun iddiasıyla sahneye çıktığın zaman... ...insanlarda böyle bir duygu oluyor. Ben de komiyim falan diye tavsiye etmiyorum. Çünkü...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 これやけしがでいいらましえんパティクスやねん。 Bir de son zamanlarda bir istemediğim bir yuman falan yapıştırdılar. Seksiy erkek seçiyor ya bu salak magazin dergileri. Seksiy erkek seçmişler ya. Baksana malzemeye. <gülüyor> ne seksiy erkek? Ben öyle bir yuman istemiyorum komik olmakla. Mutluydum ben anasını sat diye. Seksiy erkek. Sanki ben evde hep bu konuşuluyormuş gibi bizim ya.、Yani、bizim oğlan da seksiydir. Yani. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Göz var, izan var ya. Ne seksiyse. Bir de kimseye ilişkim yok. Nerede kullanacağım o ünvanı ben? Yani ya iki senedir evde oturuyorum, Maltepe Camii gibi oluyorum ya. İnsan kendi cinsel hayatını gazeteden takip eder mi kardeşim? Ya evimde oturuyorum, gazeteyi açıyorum, aksan şunla sevişmiş.、Oh, ah ne güzel. Pazar eklerini okuyorsun bana. Ya insan pazar ekki okuduktan sonra sigara yakar mı be?、Abi?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 Ne? Kepçe mi? Ne diyorsun sen? Ulan ben bunun farkındayım be kardeşim. Ve 25 senedir bunlarla yaşıyorum ben. Ben, ben Pasifik'te açıkta unutulmuştum. Onlarla geldim yer gel geldi. Yani bunda utanılacak bir şey yok. Böyle işte. Biz buraya bu kulaklarla geldik.、E、zor ama ne yapalım yani. Üstü açık arabayla Bodrum'a gideyim desem 20 saat sürecek arabası. Evet. <gülüyor>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 Neyse bindik filmlerde gördüğümüz sahneyi canlandırıyoruz. Üstünü açtık İzmir'e gideceğiz. Arkadaşlarımız orada turrede. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ falan. Benim birçok ünlü arkadaşım vardır. <gülüyor> Hamzo 2 <iki>, bak dinle. <gülüyor> bindik arabaya açtık üstünü. Çok da anarşistiz. Böyle üstümüzdekileri de çıkardık. Çok böyle sıra dışıyız ya. Ama o kadar sıra dışı değilmişiz. Emniyet kemerleri takılı. <gülüyor> Çıplak vücut üzerine emniyet kemeri.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 Ama bu işlerin özünde geleneğinden gelen bir hadisedir. Sandekinin devamlı surette taşı gediye koymak için bir hırslı yapması, her seferinde galip gelmesi istenir. Neşeli gençler var ya bugün burada biraz durduk. İdeali öğretmenler gibi, hadi susun da başlayalım. Salak bir durum oldu. Neden olduğunu söyleyeyim. Yürümez çünkü bu işler. Ben burada ıhtiras gösterirsem ama şuna bir koltak yapayım, şuna bir şey yapayım. İmam-cemaat ilişkisi gibi. Ben coşarsam onlar neler yapmaz?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 Bahsiz bir adam zaten başı davun der gelir.、Ha. Ben bildim Ferrari'ye de bildim. Ne oldu ne eticide de verdik bir fakire sonra ne? Ama uygun fiyat veren bir fakire tabii insanlarınlar da değil. Dertliiz be. Ama insanlar yani topluluk olarak o kadar insanların derdi var ki seninkiler çok marginal kalıyor tabi anlatamazsın. Herkes şaka yapıyor. Ben ev aldım. Tam ev diyemeyiz gerçi chateau diyelim. Ev aldım oturacağım. Ben yalnız yaşayan bir insanı kızlara sor. Her 27 dakikada bir yalnız yaşar <Gülüyor> ev aldım güzel de bir ev、ha. yani sanatçı evi dublex bayağı sanatçı evi diye bir kavram vardır dublex'tir git bir istatistik yap hemen ortaya çıkar hepsinin nevi dublex'tir bütün sanatçı evlere falan borç harc tolsa illa dublex'tir sanatçı ya Allah Allah öyle ben öyle bir görküsüzlik yapmadım triplex aldım kestirdim. <Gülüyor> Geçtik evimize güzel sanatçı geliyor güzel böyle koyduk eşyalır on bir tane çek yat falan aldım bazen milli takım geliyor kalmayasın koyduk eşya ilk defa daha zengin oluyoruz dedim bir iki bitki çiçek falan botanik bir hava estriyip an girdim çiçekçiye çiçek alacağım girdim ufacık bir çiçek var bu yani küç kadar denir yani tabir olamıyor öyle bir küç yok daha küçük dedim ne kadar bu çiçek 500 milyon dedi. 500 milyon yani yüz öğrenci bilete ediyor ben, ben öyle hesaplıyorum yani şu ansa bir çiçek düşün dedim neden bu kadar pahalı kardeşim bu ya herkes espiri yapar mı yapıyor işte neden dedim pahalı bu avu tropik bitki Afrika'dan geliyor memleketine gidecek para lazım Ülent ne zaman dizayn ettin ne yaptın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 Ama ev büyük ya ustalar aynı anda çalışıyorlar birbirlerini göremiyorlar. Ev öyle büyük. Hatta ben eve girdim hiç ustaya denk gelmedim.、Hiç. Şaka yap yarım mesela ev küçük sizin istediğiniz olsun ev küçük küçük. Ben varım musluk var ustalar var böyle. Hatta usta çıkmadan musluk açılmıyor. Baktım usta cebelleşiyor. Konuşayım dedim ustayla. Hani laf açarsın ya iş ne zaman biteceği getirirsin hani lafı. Dedim konuşayım ben ustayla biliyorum ustaca. Dedim ne yapıyorsun usta? Aa ben sizi tanıdım dedim. Şimdi ben babamın oğluyum kardeşim. Bir de ev, ev hali yani ben yatak kostümüyle geziyorum ki çıplak yatarım. Tan tanıdım deyince dedim ne oluyor lan yani. Bu kadar mı meşhur olduk anasını? <gülüyor> Kilo verdim biraz ondan. Tuğrul abi Cık, tuhaf bir tanıdım diyece insan kendini televizyondan izlemiyor ya. Ben elinde otururken bir an tanıdım diyece boşduuma geldim. Ki, Kimim bana cevap ver? Kimim ben dedim? İnelmişsin çıkarmışsın değil mi abi? <gülüyor>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 Hepiniz işinizde gücünüzde insanlarsınız aklı başında. E bugün burada toplanma sebebiniz boş vakit değerlendirmek. Burada hayatın anlamını bulamazsın. Bazısı büyük beklentiyle gülüyor. Bakalım hayatın sırrını verecek mi bu falan. 7,5 milyona kimse onu vermez. <gülüyor> ne büyük beklenti içine giriyorsa. Güleceğiz işte yani. Bazısı da şey yapar güleriz güleriz. Ben hiç gülmedim. Allah taş yapar adamı. <gülüyor> Ki yapıyor. Bu. Aleşim var diyorum sana ya, gülmekten ölmek en güzeli be, vallahi billeyim. Çünkü öbür taraf çok acıklı bir yer, söyleyeyim. Ben gitmedim broşürde gördüm. <gülüyor> Feci zorlu bir mekan. Şu anda hayatından memnun olmayanlar için söylüyor. Ah hayat benim için çok sıkıcı. Hayır efendim, burada mutlu olmaya çalış gayret et. Öbür taraf acıklı, alev alev yanıyor diyorum zaten. <gülüyor> ha tabii. <gülüyor>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 Cehennem diyorum ya, bazı iş、işte、tabi üstüne alım ya, ben yanmam ki olur mu lan ambiyat mı var üzerinde, yanıcaksın <gülüyor> Hele gömülürken yanıma çok faktörlü güneş yağlayayım falan yemez, yemez. cehennem ateş ya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 Yani böyle ağır test olur mu lan yani? Öyle gidiyorsun. Bu dünyada kral olsan oradan öyle artistlik yapılmaz mı? Çok ciddi bir denge lazım. <gülüyor> Yıllarca cimnastikle uğraşmış biri için problem değil. Nadia Comanacci geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öbür tarafta. <gülüyor> Hem de hiç oruç tutmadım. biraz haksızlık gibi görülüyor. <gülüyor> Geç güzel iş inşallah hepimiz geçiyor. Benim tavsiyem hızlıca geçmek. <gülüyor> Ama duydum yanına paralısını yapmışlar. Kalır. <gülüyor> Veriyorsun geniş geniş gibi. <gülüyor> Buna güvenip azmayna. Burada hep iyi insanlar var ve iyi ahlaklı insanlar burada biz sınavla alsak böyle bir kütleye sahip olamazdık biliyorsun değil mi? Ben ilk sahneye çıktığım zaman samimi söylüyorum 4 kişi vardı izleyen ya. 4 kişi ama çevreleri öyle bir genişmiş ki bir anlattılar sağda solda hurra diye halamızı aldı sahneye çıkıp para saymaktan ya. <gülüyor> Ona üzülüyorum işte millet saniye diyor ki yani güldürmek çok da basit bir şeydir, biz de evde yapıyoruz falan diyor. Yok ya, ben de komikim. 1500 kere sahneye çıktım, Fuaya'da insanlar hep şunu konuştu, aynı bizim Faruk, o da böyle komik. <gülüyor> Kim lan bu Faruk? Hatta bir teyze şey demiş ya, aynı bizim Mehmet, o da böyle komik ama onun işi iyi, bulaşmaz bu tip şeylere. <gülüyor> Ekonomik durumu iyiymiş, onun için bulaşmıyormuş, transatlantıyı var herhalde.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 Dedim ya çok az vaktimiz var öbür tarafa gitmeden biraz gülelim. Gülerek gittiği zaman öbür tarafa biraz hafife alabilirsin olan biteni be abi. Düşünsene vardığın anda hala gülüyor. Ah geberdik gülmekten falan.、Yani. <gülüyor> Yanacaksın falan.、Diyor. Olsun güneş yağı var yanımda falan. <gülüyor> biraz hafife alabilirsin olan biteni. Gerçi herkes cehenneme gitmeyecek. Cennete gidecek de insan vardır burada ama yalanlar. <gülüyor> Cennet de güzel bir yer değil? Gerçekten çok kötü. Cennetem. Hep erkekler için güzel anlatırlar. Şarap var, nuri'ler var falan diye. Kadınlar için ne var? Nuri mi? <gülüyor> Eğer varsa ben kavga çıkarım. <gülüyor> ha düşünseniz karınla hiç günah işlemiyorsun, sebat ediyorsun, hiç günah yok, sıfır günah tak cennetpesiniz karımcıca. Ee, karı yok, nerede? <gülüyor> Semra neredesin? Nuri'lerleyim. <gülüyor> Vallahi döverim ben, sopayla. Nuri ya. Nur ki insanların mutluluğu için özel olarak dizayn edilmiş yani Allah bol keseden vermiş yani bu insan. Ben ona ne baş edeceğim? Bence önce oranın düzelmesi lazım. Burası bizim elimizde, burayı bokalen de biziz, düzelten de. Ama genelde mahvediyoruz tabi. Memleketin durumu iyi değil. Bunlardan bahsedecek değilim. Böyle sosyal içerikli bir insan değilim yani. Kendi işimi halledememişim. Ben daha ben nasıl sizi kurtarayım? Ben kişisel felaketimden bahsediyordum. Uzun zamandı ama çok ciddi hadiseler oldu. Ne oldu? Herkesin bir şirazesi bozuldu. Biz çok enteresan bir topluluğuz. Titre ve kendine gel diye laf vardır ya. Onu birebir yaşayınca anca anlıyor. Hakikaten lan kendine ne oldu falan. <gülüyor> Halbuki gerek yok yani. Aklımızı, zihnimizi açık tutalım. Bu gösteri onun için idealdir. Yani kafayı boşaltmak için ideal bir gösteri. Çünkü ihtiyacın var ciddi bir...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 Ama tahammülümüz yok. Birileri bize bir kötülük yapıyor. Bak mesela başımıza hadise geldi, bilimsellik falan bize göre şeyler değildir ki. Eğleniriz yepimizlerlerler falan diye. Biz sallandık abi. Hemen dinledik her şeyi, öğrenmek için <gülüyor> depremi jeolojiyi falan çözmeye çalıştık.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 Aslanları reddediyoruz, saçma sapan şeylerle dolu. Güvercinin sindirim sistemini anlatıyorlardı okulda be. Hic sen güvercini açı, baktın mı içinden? Çok acayip. Adamın seksi erkek seçti, bize yapınca insanlar bizim buna buna hakettiğimizi düşünüyor ya.、Yani、benim mesela magazin gazetesinde seksi erkek seçmiş diyor ki insan. Ah bunlar müstak, bunlar kendi çağırıyor kameraları. Koskoca profesör doktor ne yaptı be abi? Madara ettiler adamı iki dakikada. O adam şimdi ne söyelsin? Kim inanır ki deprem geliyor? Hadi oradan seksi. <gülüyor> <gülüyor> Gitti adam. Hadi, chart yerin gözüküyor. Hadi abi. <gülüyor> yani yazık değil miydi yani? Gerçek bilgiye ne zaman ulaşacağız bilmiyorum. Ben 20 sene okudum. Devamımız rakam değişiyor parkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca okudum ne öğrendim hiçbir şey.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 İçinde bir şey olmayınca dışı çadır olsa demir olsa ne olur ya? Şimdi ne yapacaklar eğiticik ol çocuklar her biri var çabalıyor insanları ama idealiz böyle kalın veriyor kollara takıyorlar deprem kolu falan diyor kesin öyle bir şey yaparlar şimdi yakında deprem kolu orada öğretecek artık 2000'e bir var ne bir var 40 gün var 30 gün var çok vecim çocuklar ama hala mutlu konuşuyorum çocuklara ilk okul üçe giden adamla konuştum geçen gün üçe gidiyor. Ben yirmi sene evvel gittim üçe. Bir de küsdağ bir şekilde acayip. Üçe gidiyorum. Gizli bir görev için oradayım. Ulan üçe gidiyorsun. Üç lan da nedir üç yani? Ben gittim yıllar evvel. Yıl 1999 olmuş hala üçe beşe giden var ya. Kimse diye bir yok ki. Kimse uyarmıyor ki bu çocuklar. Oğlum, biz hepimiz gittik. Demok yok üç defa. <gülüyor> böyle gidiyorlar ya. Dedim ki yavrum, ne olacaksın büyüce? Çünkü benim işe özenmesin, yapmasın diyerekten. Çünkü yapıyorlar yani. Ben ne komik olacağım? Olma ana. Memleket ne komik adama ihtiyaç yok. Kime ihtiyacımız olduğu ortandır. Bilimsel böyle profesyonel adamlara ihtiyacımız var. Ne komik? Ben ne komik? Yapma işte bunu.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 Öyle bize. Ben böyle durdum. Çok komik abi. İn falan dedi. Öyle bir kitle. Sordum. Ben hani okuyup da bir şey olamayan tayfadan olduğum için sordum. Ne okuyorsunuz falan diye çocuklara birisi kalır. Ne okuyorsunuz? Atom okuyorum.、Dedi. Türk çocuğu atom okuyor. Gözünü bozmaya değmez. Böyle okuyor. Evet. Dedim lan okuyorsan bile orda kal buraya gelip milletin huyunu değiştirmeler. <gülüyor> Öyle çünkü buraya gelip ne olacak be abi? Atom müncisi olacak, lakap takacaklar. Atom karınca. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mevzu bu. Öyle yani. Niye uzaya çıkmıyoruzun cevabı bu değil tabi de. Hem de bilimsellik ne çok böyle bir temasımız yok. Geldi sonra dans lazım geldiysen ama öğreniyoruz bana.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 Sanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. <gülüyor> çadıra doğru iterler çocuğu falan ya.、Yani. O çadırlardan kaç çocuk dönmeli? <gülüyor> Karın deşencek var orada belli.、Yani. <gülüyor> hello, hello tabii general. <gülüyor> çocuğu dil öğrensin diye çadıra gönderiyorlar. <gülüyor> çocuk bir dil öğreniyor ama o dildi. <gülüyor> <gülüyor> Okul becikidir yani ne diyeceğim? En güzel sınıf birinci sınıf.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 Böyle karakterler vardı ya işte, hâlâ da öyle fişler var böyle çocuk falan var mı burda hiç ufak? Nerede var? Öğretmen var. Kim nerede efendim? Nerede? Ben. Ben. <gülüyor> var、İsmi? yani öyle fişler var、Orası. hali. Hayır, ilkokul öğretmenisiniz. Evet. Hayır canım benim. Teşekkür ederim. Nasıl yani? Saygınızdan dolayı. Eyvallah, ne demek efendim öğretmenler başımızın tacıdır. Yarım saat önce beton gibi demiştiniz. Ben <gülüyor> <gülüyor> geri alıyorum vücut saatmiş tamam. <gülüyor> Açılıyorlar. <biraz. gülüyor> Hakikaten öyle fişler var mı hala Ali? Var.、Yani. Ali var mıdır Ali? Hani hala var. Yeniler yok, yeni fişler falan. Hiç yok. Işık, ılık, süt iç eklendi. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> Mesela İshal Kaptan'a gidiyorum. Ilık, süt iç. I'yı öğretmek için zorlamışlar. Işık, ılık, süt iç. <gülüyor> şey var biri, uyu, uyu, yat, uyu. <gülüyor> tam bizi anlatan bilmiş. Valla.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 İlk fişleri bilir ya herhalde. <gülüyor> Adem, Elma, Ye falan. <gülüyor> İlk dağa çıktığı zamanlar ya. <gülüyor> İsa, Çarmıha, Geri falan. <gülüyor> Daha bir birinci yani. Var mıydı sizden fiş? Yok. Alfabe var. Değil mi? Bir şey yok muydu değil mi? Konuşmuyorlar benimle. Ama bırak manyak, bırak bırak! <gülüyor> Duyabiliyorum. Bağırsaydın... Bu kim ya? Kimin sünneti var anam? Kimi çekiyor bunlar? İzin aldın mı seyirciler? He? Patron yap burada gidin. <gülüyor> Böyle baskınlar oluyor yani. Patron ya kardeşin <gülüyor> çekme, çekme kardeşin çekme, patron yok. Evet yerlerde böcek var, doğru ne var? <gülüyor> Sağlıksız koşullarda müzal yapılıyor diye belediye gelmiş bak. <gülüyor> Gidin o. Tamam ben geleceğim daha sonra belediye ya. Hadi hadi. Allah Allah. Okulla ilgili derdin var derken dedim ya şimdi sen alınganlık gösterme canım. Sen kim bilir ne kadar idealiz davranıyorsundur yani. Kaç senedir yapıyorsun? Yirmi dört. Yirmi dört senedir? Evet. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Anaaaa yaşlıymış lan. <gülüyor> Öyle bir karanlık var ki çıtır duruyor böyle. <gülüyor> Yanına gidince böyle oldu bak. Yirmi dört. Afet misin sen? Yirmi dört sene? Evet, hafet misin sen? Evet, Kaç hafet misin sen? Hiç, de, hiç de öyle durmuyorum. <gülüyor> Bunu bir daha yapmayın. <gülüyor> yapmayın.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 ...shining, so bright, öyle bir şey yok. Bir şey konuşuyor.、Şey、i̇şte kedi kesen bunlar işte. Hoca hanım flörtümüz devam ediyor mu? Kaç dönem mezun ettiniz? Valla... <gülüyor> geçti. <gülüyor> <gülüyor> On. On dönem. Nasıl olabiliriz? Geçti. Dört yaşlı. Allahım, maşallah. Kimleri kim bilir topluma kazandırılmışsın? <gülüyor> Okul çok acayip bir şey canım. İran şeyler sorulur e sizin bedene kim giriyor falan. <gülüyor> Bu ne ya? Kimse girmedi Allah'ın yüzünden. <gülüyor> Okula ilgili kaba şeyler söylüyorum ya, ama hakikaten bütün dahiilerin okulla ilgili problemi vardır. <gülüyor> Al mesela Gauss diye bir adam var, aritmetik bilginimidir o. Gauss, cerize kaldı ya okuldan atılmıştır ya. Gauss bu gerçek mi okuma? Siktirsin gitsin o kadar. <gülüyor> İyi ki de kovmuşlar tak Gauss yöntemi. Buyurun erip var. <gülüyor> Avagadro sayısı var ya, o da ki, onun da ilk sayısı kesin öyledir. Avagadro diye bir erip var kim ya? Öyle bir erip var ya bilgin. Okuldan kovmuşlar onu. Avagadro sen okumazsın. Gazlar, <gülüyor> girin. Hocam bir sayı bulup geri geleceğim. Anlarımızı ağlatın. <gülüyor> Avagadro sayısı böyle biliyorsun. Bunları öğretiyorlar. İnsan merak ediyor öğrenirken. Ulan nerede kullanacağım acaba diye. Hiç merak etme. Sonra soruyorlar. Ve tek onun için lazım. Gerçek hayat öyle bir şey değil çünkü. Yani gerçek hayatta kullanacak bir şey değil Avagadro sayısı yani. Kuryemişçiye girip bakıyorum Avagadro sayısı kadar leblebi istiyor. <gülüyor> Döverler atabilir ya. Tek tek böyle. 100 gram derse koymuyorum o zaman. <gülüyor> Orada lazım olmaz. Okul acayip ya. Belki de biz bir şey olamadık ondan bok atıyoruzdur. <gülüyor> Daha ne yapayım lan okul her şeyi öğrendik işte. Lazım olmaz. 20 sene okursun hayata bir atılırsın hayat öyle değildir. Bir yirmi sene daha harcaman lazım ki bildiğini unutasın da hayata devam edebilirsin. <gülüyor> Yoksa öyle olmuyor yani. Ben sahneye çıktığımda bunları kafamdan bir şekilde atmak istedim yani. Ve hani muhatabını bulmak dedi ya muhatabını bulunca çok mutlu oluyor insan. Hikayeni anlatmak şöyle bir şey. Elma satmak gibi bir şey değil. Elmayı satan adam düşünmez. Bunu yiyen hazmetti mi, geyirdi mi, vitamini aldı mı falan diye. Sen burada güldürmek için sahnedeyse insanlar gülsün istersin. Bu açık. Ve çoğunlukla insanların burada bulunanların senin için burada olduklarını düşünürsün, woohoo falan değil. <gülüyor> Ve tabii ki de haliyle tavriyle yalnızca senin için burada olmadığını ispatlayanlar olur. Canım o da çok açıktır, gözle görülür bir şey yani. Bazen ön suda böyle görürsün, böyle oturanlar vardır böyle. O ne demek ki?、İşte、çok istiyordun getirdik abi. <gülüyor> Bunu da gördüm. Benim için çok yaralayıcı bir şey değil. Her şartta gösteri yaptı ama yani her şartta gösteri yap, yapabiliyor olmak değildir ki ustalık. Sevginin önemli olduğu bir aktivitedir bu. Siz gerçeksiniz. Ben değilim ki gerçek. <gülüyor> <gülüyor> bir çift vardı yazısı ilk defa çıkıyorlar belli dedim siz sevgilimsiniz çocuklar böyle <gülüyor> kız hiç oral değil kız bende böyle bakıyor. Ben ne niye, niye baksın baba? İlk defa çıkıyorlarmış. İlk defa çıkıyorlarmış. Ya sanki yapılacak başka hiçbir şey yokmuş gibi. Buraya gelmişler. Ve çocuk hep, hani geceyi belli ki o organize etmiş. Hedde Et anı kızın nabzını tutuyor. Eğleniyor mu gülüyor falan diye. Cervi Ulan. Ben yildim ay. Hahaha. Aynı ben. <gülüyor> Kalksana biraz. Şimdi <gülüyor> çocuk çok heyecanlı, sevgilisin evet. Dedim burada kaynaşırsınız inşallah. Biraz gergin görüyorum sizi. Yok, böyle sessiz sakin durdular. Dedim çıkışta dedim yani oyun bitince ablayı dedim götürecek misin evine kadar? Tabi dedi. Dedim ne tarafa gidiyorsunuz? Karşıya geçeceğiz vapurla. Dedim tamam vapurda kaynaşırsınız. Çünkü vapur aşıkların ulaşım aracıdır ya. Aşıklar vapurla gider ya karşıya ne kötüdür ben de çok yaptım vapurla böyle. <gülüyor> Hep dışarıda oturulur falan. Madem ki aşığız niye zatüre olmuyoruz falan diye. Vapurda dışarıda oturulur ayak konur böyle el ele falan. <gülüyor> Hep birileri geçer ama böyle pardon falan. <gülüyor> pardon. O şeydir upshaper gibi O şekilde çok karın kası yapan var valla Çok acayiptir Sevgiliyi tanımak için güzel yer mekandır vapur Oturursun yan yana salep içersin Dişinde ne kadar tarçın kaldığına bakarsın Sevgili testi diye bir şey vardır Hani birini nasıl seyahatte tanırsın Sevgili de bir şeyler yerken tanırısın. Simit falan mesela, simit çok önemlidir. Simidi vereceksin kıza, uzaktan izleyeceksin. Eğer simidi bitirdiği zaman ne kadar böyle susam kalıyorsa ağzında, o kadar iyileştir. <gülüyor> Önemli hala seviyorsun, ama seviyorsundur. Ya, simidi yedi böyle, hala seviyorum ben sen susamsız daha güzelsin, güle güle. <gülüyor>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 Hakikaten hayran olacak bir insanmış ki testi geçti böyle profesörleri bir yedi ki ben böyle vay belledim yani çok asilmiş hakikaten. Sonra terk etti. Çok yalnız kaldık yani neticede. Bir on dakika bir ara vereceğiz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de çocuklarım bir balansını yapayım da çünkü neşeli getsin. Eyvallah.